İyi haftalar. Açık Dergi'de hak takmi bölümünü dinliyorsunuz. Şubat ayının sonundayız. Geçen hafta kışın sonuna delalet eden ve sıcaklıkların ısınmaya başlayacağını habercisi olduğuna inanılan Cemrelerin ilki havaya düşmüştü. Geçen programda Cemrelerden bahsederken artık kıştan çıkmakla birlikte her bir Cemre'nin arasında sıcaklıkların sert düşüşler göstereceğini söylemiştik. Tam da öyle oldu. İkinci Cemre'nin suya düşmesinden hemen önce bu hafta sonu kar yağdı. 21 Şubat'a denk gelen ve halk takmine göre gücük yedisi ya da Şubat yedisi denen zamanda esen rüzgar için halk arasında gücük yedisinde ya köpek solur ya da deve boyununa varıncaya kadar kara olur Yani hava ya çok soğur veya fazladan ısınır denir. Deve boyununa varıncaya kadar olmasa da İstanbul ve çevresi kış boyunca beklediği kar yağışını görmüş oldu. Şimdi önümüzde Mart başına kadar leyleklerin dönüşü ve suya düşecek ikinci cemre var. 26 Şubat yani yarın hak takmine göre leyleklerin dönüşünün başlangıcı sayılıyor. Leyleğe sormuşlar ne zaman geleceksin diye. O da 120'ye varamam, 130'a kalamam cevabını vermiş. Yani hak takmine göre Kasım döneminin 130'una kadar da yani 17-18 Mart'a kadar da varmış olurum dermiş. Leylekler için yazın habercisi denir. Tarım alanlarındaki böceklerle beslendiği için çiftçi leylekleri uğurlu sayar. Göçmen kuşlardan olması nedeniyle Hacı Baba adı verilen yerler de çoktur. Bacasına yuva yaptığı evi koruduğuna inanılır. Şubat sonundan itibaren Afrika kıtasından kuzeye doğru gelirler ama yol uzun ve zorludur. Kimileri bu yolculukta zayıf düşer, bazıları sakat kalır. Anadolu toplumu bu leylekleri ve başka göçmen kuşların yolu tamamlayamamış olanlarına yardım etmeyi gelenek haline getirmiştir. Hatta 19. yüzyılda Bursa'da Set başında yorgun ya da yaralı leylekler için Gura bağhane lak yani Düşkün Leylekler Evi adı verilen bir hayvan hastanesi de varmış. Ünlü edebiyatçı Ahmet Haşim, 1923 yılında yeni mecmuada çıkan bir yazısında Düşkün Leylekler Evi hakkında Fransız konsoloslu Gregoire Bayil ile konuşmasını aktarır. Gregoire Bey, evinin bahçesindeki küçük köşkün hikayesini şöyle anlatır. Bilmem Bursa'yı gezerken gördünüz mü? Hafaflar Çarşısı'nın ortasında bir meydan var. Bu meydan, malül hayvanların düşkünler yurdudur. Kanadı, bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar, kör veya sağır baykuşlar halkın sadakasıyla yaşarlar. Esnafın aylıkla tuttuğu, belki yüz yaşında bir ihtiyar, toplanan sadaka parasıyla her gün bir işkembe alır, temizler, parçalar ve insanın merhametine iltica eden bu zavallı kuşlara dağıtır. Çarşıdaki sakat leyleklerden ikisini buraya aldım. Ben de artık ihtiyar bir leylekten başka neyim? Bu köşe onlar, ve benim için bir garipler yurdudur. Son günlerimizi birlikte yaşayıp bitireceğiz. Onun için bu köşke Gurebahanei Laklakan dedim. Gurebahanei Laklakan'ın öyküsü böyle. Osmanlı topraklarında leylekleriyle ünlü tek yer burası değil tabii. Örneğin ünlü bilim kurgu romanları yazarı Jules Verne'in Sandorf adlı romanında 20 Kasım'da Trabluskarp'ta leylek bayramı yapıldığından bahsedilir. Leylekler sıcak iklimlerde yaşadıklarından gelişleri havanın ısınacağının emareleridir. Anadolu'da Ağustos ayı sonlarına kadar kalırlar. Şubat sonu ile Mart başarısındaki dönemdeki gelişlerine denk düşen günlerde yağan kara ise Anadolu'nun birçok yerinde leylek kışı adı verilir. Artık bu hızlı yapılaşma, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle kuraklık, çevre kirlenmesi ve sulak alanların yok oluşu leyleklerin kırsaldaki yaşamını tehdit ediyor. Köylerde insanlar özel olarak inşa etmiyorsa leyleklerin yuvalarını kurabileceği bacalar yok artık. Yuvalanabilecekleri ağaçlar da hızla azalıyor. Dünyanın sadece insanların yaşaması için var olduğuna inanan bizler, kendimiz dışında hiçbir canlının yaşam koşullarını önemsemez haldeyiz. Bu en çok göçmen kuşlar için geçerli. Ama birkaç sevindirici ayrıntı da var. Bursa'nın Karacabe ilçesinin eski Karağaç Köyü, Türkiye'de leyleklerle en fazla anılan yerlerden biri. Leyleklerin göç ettiği Ulubat Gölü'nün yakınlarındaki bu köyde son 15 yıldır leylek festivali düzenleniyor. Artık kullanılmayan köy okulunu da leylek evine çevirmişler. Avrupa Tabiat Mirası Vakfı eski kara Avrupa Leylek Köyü statüsünü vermiş. Avrupa'daki 9 leylek köyünden biri olmuş eski kara ağaç. Bu arada İzmir-Selçuk'ta da Ağustos ayında yapılan bir leylek ve doğal yaşam festivali olduğunu, yine Ağustos ayında Samsun Bafra'da da bir leylek şenliği düzenleneceğini hatırlatalım. Küçük bir notla leylek kelimesi dilimize nasıl yerleşmiş ona da bakalım. Arapça laklak denilen leylek kelimesi bize Farsçadan leglek kelimesinden gelmiş. Balkanlardan Kafkaslara kadar pek çok dile benzer bir söylemle girmiş. Leylek Anadolu'da iyiliğin, bilgeliğin, dürüstlüğün ve büyük ailenin simgesi olmuş. Son olarak şu bebe hmm. Son olarak şu bebekleri leylekler getirdi efsanesinden de kısaca bahsedelim. Aslen İskandinav efsanesi olan ve sonradan önce Kara Avrupası ve daha büyük bir coğrafyaya yayıldığı tahmin edilen leylek getirdi öğrencisi, bebeklerin hastaneler yerine evlerde doğduğu zamanlarda, leyleğin bebeği baca vasıtasıyla ev halkına teslim ettiği hikayesini içeriyor. Böylece çocuklara bebeklerin nasıl doğduğunu açıklamak daha kolay oluyormuş. Halk takmine göre yarın leyleklerin gelişi demiştik. Çarşamba günü yani 27 Şubat ise 2. Cemre suya düşüyor. Sıcaklık genel olarak bir nebze daha ısınacak. Deniz gezginin doğa defterinde ikinci cemre konusunda şunlar yazıyor. İnanışa göre cemre suya düşünce bir kurbağa olur, sonra ondan balıklar doğar. Konar göçer sarı keçiller, cemreleri suda arar, düşüp düşmediğini anlamak için pınarları, gölleri, su kaynaklarını gezip bakınırlarmış. Önümüzdeki hafta Mart ayına girmiş olacağız. Eski takvimlerde ilkbaharın başlangıcı olduğundan yılın ilk ayıdır Mart. İkinler yeşermeye, doğa uyanmaya başlar. Hem Anadolu'da hem Balkanlar'da Mart'la baharın gelişi artık daha görünür hale gelir. Örneğin 1 Mart'ta Bulgaristan'da Baba Mart'a bayramı kutlanır. Martenişka denilen renkli bileklikler baharın gelişiyle beraber kollara takılır. Şimdi halk takminin en çok uyarıda bulunduğu döneme, yani yaz geliyor ama tedbiri elden bırakmayın dediği günlere giriyoruz. Haftaya pek iyi bildiğimiz halk takvimi değişiyle Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözünden başlayıp tüm Mart ayını konuşacağız. Artık Hıdrellez'e kadar neredeyse her günün bir hikayesi var. Bu kadar laklaka ile programı sonunda geldi. Halk takvimini genç müzisyen Can Kazaz'ın Leylek adlı güzel şarkısıyla kapatalım. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Salsam gidemem beni bulur biri Aşıktım fidandım meyvelendim Dalıma çaput bağladı kızın biri bastım toprak geri ardından ağlar denize şimdi ola çıksam yetişirim gülekle renk ismini yazarlarken gökyüzüne.